Sayın dinleyiciler, şarkılar programında Alaaddin Yavaşça'nın sizlerle olan beraberliği devam ediyor. Sırada güçtesi Tevfik Lami Bey'e, beslesi Lemi Atlı'ya ait bir şarkı var. Sazın gibi Sinem dahi bir name bu sineme mızrabın ile sine senindir.